في النار خير هذيك كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشادر الأمور محتتاتها وكل محتتت بدع وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اعاذنا الله وإياكم من النار Evet, bugünkü sohbetimize mevzusu Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihat Allah'a Celle Lokman Suresinin 12. ayetinden başlayarak o sahifenin sonuna kadar Lokman'ın Allahü Aleyküm oğluna olan nasihatlarını öğütlerini zikreder. Ve laqad ahtina lukmana l-hikmete. Anişkur Lillahi. Vamayişkur, fa inna ma yişkur l-nefse. Vamankafar, fa inna Allah hamid. Biz lokmana hikmet verdik diyor. Lokman Aleyhisselam'ın hakkında bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen pek bir beyan açıklama yok. Nebi midir, değil midir diye bu sorular devamlı askıda kalmıştır. Tefsir kitaplarındaki gelen bazı açıklamalar bize İsrailiyat'tan nakledilen açıklamalardır. Değilse doğrudan doğruya Lokman Aleyhisselama nispet ederek vereceğimiz bilgiler veyahut güveneceğimiz bilgiler değil. <gülüyor> Ama bu ayetle anlıyoruz ki, Lokman'a hikmet verilmiş. Her insana verilen hikmet tipinde değil, hasreten Lokman'a farklı şeyler verilmiş. <gülüyor> Mevzunun devamında da göreceğiz ki sanki bir nebiye verilen, nebiye görev olarak verilen şeyler hem de sadece çocuğuna olan nasihatıyla gündeme gelen bir açıklama var. Dedik ki Lokman'a en Allah'a şükret. Zira o manyeş her kim şükrederse, he inna manyeş li nefsin, şüphesiz o kendi ne şükreder? Yani kendi aslahtı için şükreder. O man kafara fe inna Allah'a valem Her kim burada şükretmenin karşılığı olarak kullandığım için küfrü her kim de ederse iyi bilsin ki, şüphesiz Allah ganiyum yani zengin, hamid, hamd edilendir. Yani övünendir. Bu kısım gösteriyor ki, Lokman'a ilham en azından Mukallamın dediğimiz yani konuşulan birisi olarak kendisine bir şeyler ilham edilmiş ve o vakit verilmiş. Lokmanı genel insanlara hitap eden bir şekilde değil, doğrudan duruyor çocuğunu <gülüyor> muhatap alan, o itkal libnihi ve huwa yani. Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle diyordu. Ya bu neye ey olacağız la tuşrit billahi innes şirke le zulmâ Ey oğulcağızım sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür diyor. Bir baba 70 yaşında olsun, çocuğu 60 yaşında, 50 yaşında olsun yine de çocuğuna, ''Ya bu neyi ey oğulcum'' diyebilir. <gülüyor> bu oğulcum sözü, pasfir sırasıyla illa çok küçük ve denilmez. Bir baba, hangi yaşta olursa olsun çocuğuna bunu diyebilir. <gülüyor> Ama Mevzunun devamı gösteriyor ki, bu küçük yaşta bir çabuk olduğu anlaşılıyor. Ona ilk öğüt verdiği şey Allah'a ortak koşmama, yani şirkten uzak durma ve tevhidi terkim ediyor. Her yollanılan Nebi'nin de ilk görevi budur zaten. Ama böyle bir hitaba, doğrudan doğruya, muhatap olan, hedef alınan bir çocuk oluyor. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da görüyoruz. Hasilten bu gibi meseleleri Bine'nin terkisinde bulunan İbn Abbas'a da söylediğimizi tevhid derslerinde zikrediyoruz. Ben daha ki haç, veda haçında söylediği bir söz, ben daha buluğa ermemiş bir yaştaydım, diyor. E, buluğa ermemiş bir yaş, e, bizim memleketimize göre düşünsek, bu 15 yaşından önceki yaş anlaşılır. Çünkü bizim mıntıkamızda erkek çocukları 14-15 yaşında buluğa er, yani iktidar olur. Ama bunu ekvator gibi, sıcak bölgelerde buluğa ermemiş bir çocuk dersek yaş seviyesini daha aşağılara indirme zorundayız. Çünkü oralarda 12 yaşında, 11 yaşında bir erkek buluğa erdi bir milyanı yıktı da Kızlar daha küçük yaşta. Onun için İbn Abbas'a hitabında da Yağulam şeklinde hitap etmesi İbn Albas'ın çağdan çağından, yani ona ulaşmamış, daha küçük bir yaşta olduğu anlaşılıyor. Burada da devamlı Selefe baktığınız zaman Lokman Aleyhisselam'ın bu nasihatını öğütlerini daha küçük yaşta, çok küçük küçük yaştayken çocuklara verilen bir öğüt niteliğinde zikretmişlerdir. Hemen akabinde. Vasıyar insanı birey değil. Bir insana annesine, babasına yani onları vasiyet ettik. Annesini babasını vasiyet ettik. Anneyi babaya ayrı. Anne elamara hamlet kulumu olanın alacağı annesi ki olma. Meşakkat üzere, meşakkat ile taşılır. Bu hamilelik müddetindeki taşımayı kastetiyor. وَفِصَالُهُ فِي عَمِينَ iki yaşına kadar da onu emzirde. Bu başka bir meşakkat. اَنِشْكُلِي وَلِوَالِدَيكِ Dedi ki anına, babana yani önce bana, sonra anana, babana şükret Allah razı ve Celle burada kendisine şükredilmeyi dikrettikten sonra hemen çocuğun anasına, babasına da nankör davranmaması gerektiğini onlara da şükretmesi, yani teşekkür etmesi gerektiğini beyan ediyor. İleyen mesleği sonunda geleceğinize bizim yanımız. Yani bütün bunların hesabını vereceksiniz. Bu cümleyi nasıl çıkartırız? Eğer Allah insana, yani lokmanın çocuğuna nasihatini ele alarak ilk nasihatı bazı ettiği şey Allah'a ortak koşmamak, şirkten uzak durmak ve şirkin büyük bir olduğunu anlatıyor. Sonra olma, bir anasını babasını vasıt yani onlara karşı saygılı davranmalarını. Sonra ana alıyor. Ayrıyeten zikrediyor. O ki Meşakkat üzere meşakkatle taşıdı. Sonra iki sene emzirdi. İşte bize ve annene babana da teşekkür et. Bize şükret ve onlara teşekkür et. Diyor. Arkasından ikaz dikkat edin. Bunları yapmazsanız ile gelmesi bize döneceksiniz. Mutlak bunların hesabını vereceksiniz ki en şiddetli hesaplardan birisidir. Çünkü şirk dediğimiz şey hesabı olmayan bir günah. Şöyle hesabı olmayan şirk ehlinin, şirket şirkine sebep onların bileti transitleri, hesabı ihtiyacı yok. Eğer cehalet gibi bir mazeret geçerliğinde şu bir mazeretleri yok zaten anneye babaya gelince biz buna oku kurvalideyim, yani ana-baba Bu mevzuda Selefimiz, geçmiş alimlerimiz <gülüyor> mustakil kitaplar halinde ana-baba oku oku, anaya-babaya iyilik şeklinde birçok kitap elif etmiştir. Burada gösteriyor ki Allah'ın bizim üzerimizdeki hukukundan sonra bizim üzerimizde en çok hak sahibi olan hukuk olan, olan ana babadır ve bunlar bizim hayatımızın merkezinde olan kişiler, olması gereken kişiler. Ne kadar bunları hayatımızın merkezinde tutuyorsa o denli önemsiyor ve ihtimam gösteriyorsa bu ileride geleceği nakillerden çünkü anneye, babaya karşı tavrın asgaride sınırını çiziyor. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Yani onlara üf dahi deme, bırak daha büyük, galiz sözleri, çirkin sözleri, eller eza etmeyi, onlara öf bile deme diyor. sınırlarını çiziyor. Ve sonra da anlatıyor, en büyük, en faziletli amelin ne olduğuna dair ana-baba şeklinde zikrediliyor. Onların önemi bizim zihnimize, zihnimize ve hayatımızın merkezindeki yerlerine işaret ediyor. Hatta Hı. öyle sözler kullanıyor ki, annesi babası veya ikisinden birisi yanında yaşlandıkları halde daha hala cennete giremeyenlere yazıklar olsun diyor. Ana baba bizim cennete girme vesilelerimizdir. Onlardan ikisi vefatan gibisi yanında yaşlandığı halde hala cennete giremediyse yani anneye babaya iyilik, onların ömrünü gözetmek bu kadar cennete girme kolaylığı kolaylaştıran sebeplerden birisi. Tabii ki önce Allah'ın hukukunu koruyarak. Hiçbir şekilde Allah'tan gayri birinin hukuku Allah'ın hukukunu ihlale cevaz vermez. Yani kim olursa olsun ana baba da olsa en çok bizim üzerimizde hakkı bulunan kimseler onların hukukuna ihtimam diyerek Allah'ın hukukunda haddi aşamayız. Haddi aşmak büyük isyan olarak görülür. Hatta diyor ki bu incahada halen tuşluyor. Maalesef her ay Senin maddimatın olmaz bir meselede. Eğer onlar beni yani sizleri bana ortak koşma, sevk ederler, teşvik ederler, emrederlerse. فَلَا تُتِكْهُمَا O zaman onlara bunda itaat etmiyor. Ne mı geliyor? Eğer ana baba da olsa Allah'a ve Resulüne isyanı emrederse, katiyetle o emrettikleri şeyde onlara itaat eder. Eğer kopuk alırsa, فَلَا تُتِكْهُمَا onlara itaat eder. Hem o emrettikleri şeyi yapmamalı olduğu gibi, hiç itaat etme anlamını çıkaran oluyor. Halbuki böyle değil çünkü devamında وَسَاحِبْهُمَا فِي دُّنْيَا مَعْرُفَهُ Her şeye rağmen dünyalık olarak onlara idatlanam diyoruz. Bu da gösteriyor ki Allah'a ve Resulüne isyana teşvik ettikleri yerden onlara itaat yoktur. Hadis-i Şerif'te de bu ifadeyi net kullandığı gibi harika isyan olunan yerde, Allah'a isyan olunan yerde ve Resulüne katiyetle mahluka itaat yoktur. Diyor. Bunlar kim olursa olsun. Bu da yine kitap ve sünnete i önemi derslerinde de vurguladığımız gibi Allah'ın dışında kimseye mutlak bir itaat, Resulünün dışında hiçbir kimseye mutlak bir itaat yoktur. Allah ve Resulünün dışındaki itaat edilen kim olur? olsun, ana baba, devlet reisi, koca, bu gibi. Bunlara itaat mukayyet. Yani mukayyet itaatlerdendir. Yani Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı müddetçe onlara itaat edilir. Eğer Allah'a ve Resulüne isyanı sevk ediyorlarsa hayır. Ve onlara dünyalık olarak iyi davranılır. وَالتَّبِعَ سَب۪يلَ مَنْ ana yani yaptıklarından tövbe ederek geri dönenleri yoluna tabi olunup katiyetle yapmış olduğumuz hatalarda ısrarlı davranmayın. Neden? Tövbeden bahsederken, istiğfardan bahsederken, af dilemeden bahsederken veya yaptıkları işleri bırakıp terk edip Allah'a dönmeden bahsederken bunların hepsi yapılan bazı hataların akabinde söz edilen şeyler. Bu da neyi gösterir? Demek ki insanoğlu her halükarda boyutları farklı farklı olsa bazı hatalar yapacaktır. Yapması mümkün. O zaman yapılması gereken nedir? O hatada ısrarlı olmamaktır. Israrlı olmamaktır. Çünkü hatası, bilmeden düştüğü bir hata, istemeden düştüğü bir hata veyahut birisinin aldatmasıyla düştüğü, zorlayarak düştüğü bir hatadır. Patiyetle bu ikinci kez tekrar ısrarı devamlılığı gerektirmiyor. Çünkü tövbenin, istiğfanın şartlarından birisi de budur. Hatta bakın, en başta Adem Aristevam'ın olayına Adem Aleyhisselam ne diyor cennetteki yasaklanan ağaca yaklaştıktan sonra Ey Rabbimiz biz ikimiz nefsimize zulmettik. Bu bir itirafdır. Çünkü tövbenin geriliğinden, tövbenin geçerli olması için de kişinin yaptığı günahı itiraf etmesi gerekir. Bu itiraf zulmettiğini, hata ettiğini kabullenmesi gerekiyor. Bu, tövbenin kabulünde, istiğfarın kabulünde affedilmeyi kolaylaştıran sebeplerlerdir. Bu da öğretiyor ki, ki, küçük yaşta bir çocuğa verilen bu eğitimde var ve atta, sohbetin içeriğinde var, her meseleyi teker teker gündeme getirerek ele alıyor. İnsan bazen yaptığı işin hata olduğunu bilmez ama, yapılan bir şeyin kusurlu olduğunu düşündürecek vakalar olabilir. Mesela birisi geliyor, Ey Allah'ın desurum, ben size, yani bu seviye ile cihada çıkmak için yazıldım. Ama anneme ağlar bıraktım geldim. Diyor. Cihada ne kadar faziletli, Vazileti hakkındaki zikredilen hadisleri biliyoruz. Hiçbirimizin meçhuri değil. Yani bildiğimiz şeylerdir. Allah Resulü geri dön ve anneni nasıl ağlattıysa onu tekrar güldüm diyor. Bu da gösteriyor ki cihat gibi bir emir dahi katiyetle annenin rızası olmadan yapılan bir iş değil. Onları razı etmem gerekiyor. Hatta birisi geliyor, sizinle cihat etmek için biat ettim yani bu seviyile çıkmak için. Annem babam var mı var, git onlara hizmet et diyor. Tabii ki burada cihat hakkındaki gelen emirlerle bunlar karşılaştırıldığında gördüğünüz gibi olay Resulunun hükmü belirlenen bir olay. Yani gelip meseleyi Resul'e arz ediyor. Neden? annesini ağlar bıraktığı için pek bu işten hoşlanmadı. Ama o seviyeyle cihada gitmeye de niyet edip bundan da anlayacağım. Ve gelip meseleyi Resul'e arz ediyor. Resul'ün oradaki konumu aynı Resul olduğu gibi o idarenin, o sistemin reisidir. De. Yani ulul emri dediğimiz kişidir. O konumu bildiği için, etrafıca bildiği için, annesine razı etmesi için onu geri gönderiyor. Çünkü bu idarecinin emriyle olmazsa, ulul emri dediğimiz emir sahibi birisinin isteğiyle olmazsa, kişi keyfi de bunu kullanabilir. İşte bu keyfi kullanma korkusunun önüne geçmek için. Ulul Emir dediğimiz kişinin iradesiyle bu olmalıdır. Onlar bunaca sorup sorgulak, onlara şikayetleri bildirilir. O sana izin verir. Sen gelinmezsenin. Yani vermeyecek bir konum varsa ki yine onlar gelir. Bu da o zaman Kur'an'a baktığımız zaman size ayrılarını, çoluk çocuklarını yani eşini akrabalarımız içinde oturmakla hoşlandığın evleriniz kesaplaşmasından korktuğunu ticaretinin Allah ve Resulü'nden onların yolunda cihat etmekten daha mı sevkeder diyor. Şimdi ayet-i kerime'de ana babo hukuku zikredilirken o ayetten ananın, babanın, çocukların eşin, malının gün cihada mani konuma düştüğünde zemme edilen, tenkit edilen bir ifade vardır. Bu da gösterir ki, meseleyi halletmeden, bu olayda da az önceki zikrettiğim hadis-i şerifte geldiği gibi, Allah Resulü onu geriye yiyoruz, kendiliğinden geriye yiyoruz. O zaman, az önceki zikrettiğim Töbe suresindeki ayet gibi, naslarla çakışmaz rastlarla çakışmaz. Bu nasıl oluyor? Allah soru bir gün seriyeyle çıktığı bir ortamda yolda. Yüksek tepelerde tepeye tırmandıkları zaman tekbir getiriyor, vadilere indikleri zaman tesbih getirdikleri bir ortamda diyor ki Medine'de kendi istekleriyle kalmadan yani kendi arzularına sebep kalmış değil mazeret ve özrün alıkoluduğu kimseler aynen size, şu kazanıza, tekbirinize, tespihinize her şeyinize ortaktırlar diyor. Yani bu gibi emirlerden alıkolunduğun sebep geçersiz bir sebep değilse meşru bir sebeple geri kalmışsın bunu emir yapmışlar. Bunun bir sorunu yoktur. Aynen cihada gidenlerle o sevabı da ortaklıyız Ama bu, e, emir müminin dediğimiz, Müslümanların idarecisi dediğimiz, gurur Emir dediğimiz kişilerin takdiriyle mümkündür. Binaenaleyh, işte, yaptıkları hataları anlayıp, tövbe ederek Allah'a dönenlerin yoluna فُمَّ اِلَيَّ مَرْجَعُكُمْ Sonra döneceğiniz yer yine bizim yanımız. Mesela çekileceksiniz. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve size yaptıklarınızı haber vereceğim. Yani yaptığınız, gizleyebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Mutlak bunların hesabını teker teker vereceksiniz. Yukarıdaki ayetin sonunda da döneceğiniz yer, bana. burada da yine döneceğiniz yer bana ve burada size neler yaptıklarınızı haber vereceğim. Yani bilinmeyen siz yapmış olmanıza rağmen unutmuş olduğunuz bu da mümkün. Çünkü insan yaptığı hataları ekseriyetle unutabilir. Ben bunu ne zaman ne zaman da yaptım diyebilir. Ha size şunu şunu yaptınız cezanız bu denirken o yaptıklarınızın hepsi teker teker size hatırlatılacak. duracak ve de bu yaptıklarını kabul etmez, zorunda kalacaksınız. Ya Bune'ya, Ey Ölce Azim اِنَّهَا اِنْ تَكُنْ مِتْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَالْدَلٍ fi فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتٍ اَوْ İmnâ Allah Râtiyûn Kâbir. Ey Ucay, senin sen ne kadar yaptığın bir kötülük, hardal tanesi kadar da olsa, bir sahra'nın ortasında ya göklerde veya ot yerde yerin diplerinde olsa, o yaptığın şey getirecek karşına getirecek. Yani en küçük yapmış olduğun bir şeyin dahi hesabı var. Allah Vazı ve Celle yaptığınız her şeyden haberdardır. Ne kadar gizli yaparsan yap insanlardan hiç kimsenin görmediği bir yerde de yapsan, göklerde, yerin dibinde de yapsan, bu senin karşına dikilecek, hesabı verecek. Çünkü yani Allah her şeyden haberdar. Yine, bu üçüncü kez zikrediyor. Ya bu ne? Yine ey oğulcağızım, ey oğlum! Görüldüğü gibi en eni geliyor. Şunu yap, bunu yap, böyle yap, diyor. Yani namaz kıl dediğini ele alarak örneklendirecek olursak, mutlak nasıl kılması gerektiğini de öğretme, değil mi? Onun için burada mücmer başlıklar halinde geçen bu ifadelerin artık bir tefsir derti şeklinde avrunda teker teker bu ifadeleri oturtuyoruz. Çünkü bu e, tekrar bir ayrım noktasında hani dedik ya baba 80 yaşında da olsa 60-65 de olsa, ona olacağızım der ama Gördüğünüz gibi şu nasihatler herhalde o yaş almış, birisine verilen nasihatler değil. O yaşa gelen birisi çoktan bu merhaleyi aşmış anlamında. Ki namaz, Allah Resulü'nün hadis-i şerifinden okuduğumuz gibi yedi yaşında çocuğa namazı emredin diyor. Yani namaz kılmasını isteyin ondan. Emredene kadar, emir çağrı kadar biz birçok şekilde çocuğa namazı öğretmiş olmamız gerekiyor. Yani bir çocuk küçükken alıp camiye götürmeni, camiye alışması, annesini babasını namaz kılarken görmesi, etrafındaki insanların namaz kılarken görmesi, bunun, bu sürecin hepsi çocuğa bir temrin, yani eğitim, jimnastik tipinde vermelidir. Birden bire dur, namazlı şeklinde emrivaki haliyle yapmak değişir. Akabinde, ya bu ne ya, akımız valla, namazı kıl. 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşında zikzak yaparsa çocuğa durun diyor. Adet 60 yaşındaki adamı namaz olur derse, demek o ana kadar kılmamıştır. Zaten bu merhabayı çoktan aşmış demektir. Belli ki bu hitap, bu nasihat, bu vaat, büyük bir insanın değil, cidden, cidden, cidden, cidden. de ey olucağını dediği gibi küçük bir ismini. Yani yedi yaşında namaz yani yedi yaşında. Bu açıklamaların hepsini Resul'ün sözünden alırsak ayetlerin ifadesi netleşe netleşe gelir. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوبُ وَنْهَا عَنِنْ مُنْقَرِ Namazı kır ve mağrufe emret, mühkerden alıkoy. Şimdi, namaz gibi bir emret herhalde mağrufe emretmekten, münkerden alıkoymaktan daha azim bir emret. O ne içindir ki namazı öne alınır. Eğer mağrufe emret, münkerden alıkoy derken Münker büyük bir iş, nasıl çocuğa Maruf Emret Münker'den alı koy, koy diye emredilir diye kıyaslarsa bu doğru değil, namaz büyük bir, azim bir emirdir. Onunla emrediliyorsa bununla da haydi hayda emredilir. Ve de görüldüğü gibi namaz yukarıda İlk emredilen şeyler içerisinde yani anayla anayla babaya güzel muameleden sonra ele alınan bir şeydir. Çünkü namaz aynı anda kişiyi müker dediğimiz fiilleri yapmaktan önleyecek amillerden birisidir. Ayet-i kerimede dediği gibi inne السَّلَاتَ تَنْهَا Şüphesiz namaz kişiye kuhuş ve kötü amellerden alıkoyuyor. Yani emredildiği şeye inkiyat duymak o emredildiği şeyin yardım niteliğinde de gösterir. Çünkü sadece kötülüklerden alıkoyan değil herhangi bir musibet ve belamında dahi namaz bir kalkan niteliğinden ve esta'inu bir sabır ve Yani sabırla namaz kılarak yardım isteyeyim. Demek ki namaz yardım istemede vesile olan amellerden birisi. Wa'muru bil ma'ruf, ma'ruf emredin ve anhâ ani'l-munkar. Mükerreden alakalı. Tabii ki bilmesi gerekir çocuk. Maruf'u emret dediğinizde çocuğa maruf teker teker öğretilir. Ne? Yoksa maruf'u biliyor, bildiği şeyde maruflardan iptal şeylere bunu yap diyemem de Hiçbir şekilde bilinmeyen bir şeyin emri mümkün değildir. Çocuk bu yaşa gelene kadar bu iyidir, bu hayırdır, bu şeridir, bu kötüdür. ''Bunun yapılmaması gerekir, bunu yapılması gerekir.'' diye her şey çocuğa teker teker mutlak öğretilir. Ondan sonra marif-i emret, mükerden alıp koy yema hakkına sahip olursun. Ve hakimiyetin olur. Ve çocuk da bunu böyle öğrenir. Akabinde ''Vos bir alame asab'' Sana isabet edecek şeylere de sabit diyoruz. Bu neyi gösterir? Yani neyi anlatır? Namazı kıl. Namazın pek sorunu yoktur. Namaz kılan birisinin toplumdan karşılaşacağı bir sorun yoktur. Ama sorunun büyüğü marufı emredip hünkârdan alıkoymaya başlıyoruz. Bunu bütün nebilerin Onların yolunu takip eden, ashabına baktığımız zaman, sorun kendilerine has bir ibadetle ve meşgul olmalarından çok insanlara anlatmaya başladıkları an başlıyor. Onların mülkerden alıkoyup, marufu emrettiklerinde, işte sorun burada başlıyor. Yani mutlak bunun yüzünden, bunun sebebiyle sana var şeyler isabet ediyor. İşte o zaman onların da sabret yani maruf emredi, emredip hünkerden alıkoyduğunda mutlak bunun bir çiyesi var. Olacaktır. Buna sebep eziyet edilebilirsin. Üzülebilirsin. Seni sıkıntıya da sokabilirler. Buna sebep. Bu sefer bu işi sabırla karşılayacaksın. Yani hemen o bela ve musibetlere dönüp onu sana isabet ettiren kişilere intikam alır gibi, öyle diyelim, öc alır gibi de yaklaşamaz. İyimserlik mevzunda da anlattığım gibi, Allah Resulü e, taife davete gittikten sonra, Tabii ki Mekkelilerin, yakınlarının, kabilelerinin aşiretinin baskılarından dolayı oradaki kabile reislerinin himayesine girmek ister. Yani onu himaye etmelerini ister. Ben hiçbirisi bunu kabul etmez. Hatta taşlarak Taif'ten kovarlar. Mahzun ve bir şekilde Mekke'ye doğru giderken cibril gelir yanında bir melekle beraber. Cibril diyor ki, bak bu melek görevle geldi ilk defa geldi. Dağlardan sorumlu olan melek. Melek selam verdikten sonra diyor ki ey Muhammed, istersen bu iki dağ bunların başını geçireyim. Sana yaptıkları bu eziyet ve meşakkata Allah Resulü de diyor ki, hayır, eğer Allah Resulü isteseydi o melek, Allah Resulü'nün isteğini yerine getirdi. Hayır, bunların neslinden Allah'a ortak koşmadan ibadet eden nesillerin gelmesini temenni ediyor. Gördüğümüz gibi kendisine yapılan, harekete dönüp, verilen sıkıntı, taşlamaya, eziyete binaen, İsteseydi onlardan acısını alabilirdi. İntikamını alabilirdi. Ama eğer mağrufe emretmeni münkerden koyma, Allah'ın rızasını tahsil etmek ise ki öyleydi. Onların buna karşı, te karşı tepkilerine de yine merhametle hareket etmek gerekir. Çünkü onlara şefkat duyma, onların ayrı olmalarını istemem mağrufe emretmenin bir yöntemidir. Münkerden alıkoymanın bir yöntemidir. Hatta Allah'ın Resulü hadi şeriften kardeşim zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım ediyordu. Diyorlar ki Allah'ın Resulü mazluma yardımı anladık. Huzur medine'ye. Ama zalime yardım. Edin. Ne demek? Yapacağı zulme mağdur yani elinden tutup onu o zulümde kalı da yardım. Bu insanlara mağruf-i emriyetlen ülkelerden alıkoymayı bu insanlara yardımdır ve bu da buna karşılık sana isabet eden gelen bütün eziyet ve işkencelere karşı tahammül etmendir. Hatta bunun neticesi, bunun bereketini belli bir zaman sonra her insanın yaşar, yani düşün, bütün sana davetine sebep, eziyet eden, karşı çıkan insanların Belli bir zaman sonra senin en yakının kimselerle olduğu gibi. Yani Ömer'in Allah Resulü, Resulü'nü öldürme kastıyla ve o ta Necid'den birisi Allah Resulü'nü öldürme kastıyla diyor. Vallahi Resulü'nün kısa bir sohbetin nakabinde iman edince, Ey Allah'ın Resulü diyor, ben buraya gelirken, benim dünyada en çok nefret ettiğim insan sendir. Ama şu an en sevgili sensin. Gördüğü, yani gördüğünüz gibi e, önceden bir numaralı düşman olabilir Ömer'in Allah Resulü'nü öldürme Ve iman etmesi gibi. Ömer'in bu şiddetine rağmen iki Ömer'den birisiyle davetinin güçlendirilmesi için Allah Resulü dua etti. İnne zalike o zaman işte bu yaptığın iş hem marufen de mükerden münkerden alıkoyacaksın. Buna dönük sana isabet edecek eziyet, işkence ne varsa bunlara sabretme. İnne zalike min azmü'l umur, işte bu işlerin en büyüğü. Yani bu gibi işleri adam olanlar yapar. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Herkese nasip olacak bir iş de değil ve herkesin becerebileceği bir işleri Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki az önce örnekleri de zikrettiğimiz gibi bu mevzuda herkese çıkan örnek olmuş. Her meseleden örnek oldu. Vela tusa'il hadde kelin nasi Sakın insanlarla konuşurken yüzünü dönme böyle yapın. Bakıyorsunuz, Allah'ın hukukunu, yani ona şükretmekten az önce, orta koşmamaktan anaya babaya, iniyor. Altı yedi meseleye temas ederek doğrudan böyle başlık şeklinde temas ettiği gibi, teferruat olarak da o mevzun içinde, az önce yaptığımız hatırlatmalar gibi. Sakın ha insanlara böyle yan dönerek konuşma. İnsanlara yüzünü dön Allah Resulü'nden gelen hadis Allah Resulü birisiyle konuşurken gözlerini onun yüzüne dikerek konuşur ve hitap ederdi diyor. Böyle yan gidip, yan dönüp yapmazdı bunu. Siz de bunu konuşurken birisinin yüzüne bakmadan konuşmanın ne anlama geldiğini herhalde anlarız Hatta alay-i bile bu şekilde yapılır küçükseler. <gülüyor> وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَلْعَانَ ve sakın yürürken de hava atarak çakalı, insanlara hava atarak gururlu bir şekilde yürüme gitmem. Mütevazi, başın eğik. Yani tamamen tevazu elbisesiyle yürümen gerekir. Bunu fakir, muhtaç, ihtiyacı olan, Senden daha maddi seviyesi düşün, yani bir gariban da olabilir, çocuk da olabilir, kadın da katiyetle kendini onların yanında, yeryüzünde yürürken, havalı havalı yürürken. ki onların yanında sözünü, yani yalnız başına kaldığında istediğin gibi hava atarsın demek değil. İnsan tabiatı itibariyle bu tevazuyu yakalamışsa, bir çocuğa karşıda mütevazidir. Yaşlı birisine de, güçsüz birisine de mütevazidir. Fakir birisine de mütevazidir. Zengin birisine de mütevazidir. Ama bunun dengesini koyduğumuz tek yer nedir? İslam'a ait bir vakar ve izzet korunuyor ise İslam'a ait bir vakar ve izzet korunuyor ise mesela Fethi Suresinde dediği gibi Muhammed Allah'ın Resulü. Ve onunla beraber olanlar, sahabeyi katsediyor, aralarında çok merhametlidirler ve kafirlere karşı da şiddetlidirler, yemişlendirirler. Yani ha, onu o vabdeler kafirlere bile o sert davranışın içinde onlara da insan gibi davranma yükümlülüğü vardır. Yani sınırsız değildir bu. Müsbet de olsa, menfil olsa insanlar bu gibi genel anlamda gelen ifadelerin sınırını kendileri çizim sahibi değil. Ancak o sınırları Allah çiziyor. Az önce de dediğim gibi, eşiniz, çocuk, çocuğunuz, ananız, babanız, yakınlarınız yani oturmaktan hoşlanırsınız, evleriniz, kezatlaşmasından korktunuz, ticaretiniz Allah ve Resulünden daha mı sevgili? Onlar yolunda ticaret etmekten daha mı sevgili derken, Az önceki Geran Hatice şerifteki olayı yani anneme ağlar bıraktım mi bunda bir terslik yok yani sınırı çizen o ruhu koyanlardır ve sakın yeryüzünde yürürken yüzünü yanağını böyle çevirerek yan bakarak böyle giderek bunu yapma estağfurullah ee, insanlara yani e, yanağını dönerek konuşmayı hitap etme ve yer günleri yürürken havalı havalı, havalı, çakaltarak Hatta bunda derdi bir şekil, düzene baktığım zaman elbiseleri böyle sürüyerek yerde yürümeyi anlatırken Allah Resulü şey Ebu Bekir, ben de böyle şey yapıyorum, benim de elbisem böyle deyince sen bu kasıttan yürümüyorsun diyor. Yani cakaz hava atarak insanlara üstünlük taslayarak. İnna Allah la yuhibbu كُلَّ مُحْتَانٍ فَقُولُ Allah bu şekilde gururlu hava atanların hiçbirisinden hoşlanmaz. وَقْسِنْ فِي Yürüyüşünü o denli yap ki, hoş bir ne olsun. Sonra, وَقْدُتْ مِنْ Konuşurken de sesini alçağıldık yüksek sesle konuşma. <gülüyor> Tabi Allah'ın Resulü'nün de sallallahu aleyhi ve sellem'in vaaz ve nasihatlarında sesini yükseltip gözlerinin kızardığını görünüyor. diyor. Yasaklanan istenilmeyen o şekilde değil. İnne ankara'l esvati ve sawtil hamir. Zira seslerin en çirkin eşittir. Şey. <gülüyor> Herhalde eşeğin sesinin çirkinliğini, yani bir kıyaslayacak olursan bu açık. İşe yaramayan bir sestir. Ona kıyaslaması tabii ki, yani çirkin sese örnek olarak eşeğin anılmasını vermesi yine farklı bir durum. Sesini kıs demesi nerede nasıl kısılması gerektiğini bilmektir. <gülüyor> Mesela ta yukarıdan ele alırsınız anaya babaya saygıyı başka ayetten aldığınız kısım ile <gülüyor> Onlar için öf bile deme. Öf kelimesi nasıl biliyorsunuz? Of değil, öf be de vardı, en tatlı, yumuşak şekliyle, işte bu sesle gelen bir şeydir. Öf demen de ses yükseltmen gerekmiyor, bunu çirkinliği belli. Ama sözde sesini biraz anana babana karşı yükselterek. Konuşma, bunun bu dışarıdır. Yani vaaz etme konumunda değilsin ki sesin biraz duyulsun, şekli de yükselt etsin, o anki halin isteği üzere olasın. Böyle olunca yukarıdan aşağıya kadar gördüğünüz gibi Lokman Aleyhisselam'ın oğlunun nasihati öğütleri cidden e, bizim hayatımızda küçükken öğretilmiş ise yön veren değerler. Ama biz buradaki değerlere bir baktığımızda 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında ki çocukluğu çoktan geçmiş. Rüşt yani mükellef olmuşuz. O yaşlarda işittir bir şey. Ve bunların içerisinde alışkanlık haline gelmesi gereken değerler var. Belirli bir yaştan sonra bunları algılama Onları bir değer kabul etme, kendimizin yani değeri kabul etme takvip ki biz bunları öğrene kadar belki birkaç tane çocuğumuz oluyor ve yirmi yaşında buluyorlar. Binaenaleyh herkesin, her ananın, babanın bu ayet-i kerimeleri sıkça okuyup yine Kur'an'da bunun yanında alakalı olarak zikredilen hepsi alakalıdır. Ee, mesela tevhid derslerinde gördüğünüz gibi Araf suresindeki ayeti okurken sahabe iman ettikten sonra imanlarına zulüm bulaştır, giydirmeyenler işte onlar hidayet üzeredirler. Ayetini duyunca hangi nefsine zulmet etmemiştir ki diyorlar. Zulmü kelime anlamıyla da ona anlatmak için Lokman'dan bir ayeti gösteriyoruz. Duymadınız mı Salih Kul Lokman'ın yediğini? Yukarıda ki, ya bu ey olacağız? Sakın Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyor. Bu ayetinde ki izahında, tabi çok uzun süreceği için temas etme ihtiyacı duymadım. Ve birçok ayet-i var. Bunun etrafında bizim bilmemiz gereken bilmemiz gereken evet Allahu Teala hepimize hakkıyla bunları anlama, <gülüyor> idrak etme ve yaşama, başkalarına öğretmeyi nasip etsin. <gülüyor> evet. Süfânık Allah'ın ve evrenin <Sesim> yani. ve en şer Allah'ın illa Anta estağfurullah ve ato bil. Soracağım işler varsa, bayetler hepsi başlık, yani içinde doldurulması gereken ayrıntılar da, en önemli başlık, blokmanın, oğlunun. Ne kadar? bir saat ileri kadar? ya saatler. Ne Bir saat ileri almıyor saatler. Öyle mi? Dokuz, üçte iki kadar? yapalım kadar? Çünkü bir saat ileri alınacak kadar? Ne Tam Ne namazında çakışıyoruz. kadar? Ne kadar? Ne kadar? Şimdi haftaya iki hafta dokuzunuşta yapalım sonra da ilan edeceğiz inşallah yani hafta ederiz olsun. Olsun değilim, maçta oluruz. arkadaşlar unutmasınlar da dokuzunuşta başlayalım. Şarkının geçecek yani. Kadınlar da inşallah. Kadınlar da inşallah buraya gelin, yastınamaza sonra 93'te başlarız inşallah. Allah Allah koşmanı e, istemezlerse hadisi var ya böyle yani sadece orada itaat etme ama yine de iyidir davran dünya içinden derken ona yani, hizmetini de bu sana dünyada vefat sağlar ama dünya için şimdi ne olursa olsun ona karşı eda etmen gereken bir vefa olsun maçı olan Söyle bakalım. Tabi Allah'a ve Resulüne isyan olunan yerinde o takip. Onun dışında Dünyalık olarak iyi davranmak zorundasın. Çünkü senin iyi muamele çocuk olarak değil, müslüman bir çocuk olarak anneye, babaya iyi muamele ...onların İslam'ı anlamasına göre... İstanbul'un bir ısınıp bir soğuması... ...aynı kafada dönmüş bilgisayar gibi yapıyor. <gülüyor> İnanın. Bana çok teşekkür te ediyor. Siz etkileniyorsunuz. İyi etkilebilirim ben. Selam. Bu tavsiyelerde mi, bir seferde mi yapalım? Şimdi, az önce dediğim gibi namaz kıldı. Evet. Namazı anlattı herhalde. Evet. Bütün dinin bütün dinin hepsini görevliyorum. Başlıklar halinde atmış. Hepsi. En büyüğünde, en müfane. Yürüyüşüne kadar müdahale ediyoruz. Hepsini bir anda Tabii. değil de sanki böyle bir hayatına yarışıyor. Bir anda değil bu. Şimdi biz bunu 40-45 dakika 45 dakika içinde Tabii. işledik. <gülüyor> Ama bilmeliyiz ki babanın çocuğuna bir nasihati var, vaaz ediyorsun, nasihat ediyorsun. Şimdi çocuğa eğitmemizle emrettiğimiz şeyler arasında bir kıyaslayın, hangimiz gel olacağız diye bir şeyler anlatma kalkıyor. Küçük yaşta sevilecek çocuklara yapıyorsunuz. Ama 15 yaşındaki bir delikanlıya, bir zamana herhalde size de anlattım. Daçka'da bir arkadaşın yanına gitmişti. Oğlu küçükten tanıdığı için ''Nasılsın?'' dedim. Abdullah dedim. iyiyim hocam'' dedi. ''Babanla nasılsın?'' dedim. ''Sorma hocam'' dedi. O zaman diyor. ''Abdest alıyorum. Namazı hazırlanıyorum. Tam Aşağıdan ses... Hadi lan! Camiye gidiyorsan.'' diyor. Şimdi bu bir hitap şekli. Senin çocuğu az önce konuşmadan dönmek. Gel yavrum demen başka, hadi yavrum demen başka. Değil mi? Kaç tanenin çocuğun hep öğretler danıyor. Ha çok küçük yaştaki çocuklar biz tamam diyebiliyoruz bunu. Hangimiz bunu? Bu bir konuşma üstü olur. Hem de nasihat ediyor. Öğüt veriyor. Ha büyük insana konuşulmuş. Bu bir ölçü başlıklar atılmış. 13-14 tane başlık var. Yani ya insanlarla böyle yan dönüp yanağını dönüp konuşma. Açın, kaşını nakil bulur. Allah Resulü, yüzün, bir tebessim oluşunca bir sadaka diyor. Yani siz, mesela, rams dediğimiz var. Yani gözde şey yapma ya, kırgır geçme. Alay etme şeyleri. Tebessüm başka bir şekilde. Ya? Sesi yükselt yolda yürümeyi, Yani hindi gibi kabara kabara yürümeyi düşünmeyi. Bunlardan... Her şey bir tanedirmiş. Evet. Sen ne diye soramayın. Bir hocam şükür, şükür Allah'ın kendisine yani gün yülhamid diyor ya yine burada şükrü yani Allah'a şükretmek deriz, insanlara teşekkür etmek e, Türkçe ancak bunu böyle münasip dekletirir nedir? annene babana teşekkür etmem gerekiyor bir kere seni dokuz ayet arnında taşıdın iki sene zirte 3-4 sene de pisliğini temin. Bütün buna minnet borçu hissetmen gerekir. Az önce arkadaşın da sorduğu gibi müşrik sen olsa dedi, o sana çocuğum diye böyle baktı. Değil mi? Allah'a ve Resulü'ne İslam eden yerden, sen orada ifade etmiyorsun ama dünyalık olarak buna idamlanır. Yani bu gösteriyor ki, iyilik gördüğümüz kim olur sorsun, katiyetle de salsın, dönüştü alalım. Bu iştivanın vasfı niteliği değildir. Evet, bugün soruyor Geçen hafta soru kabarıktı. Ben Bursa'da üç gün Dışarı içeri arkadaş bir salon yapmışlar bir yarattın yapmışlar ki bana bir de sıcak gelmişler.